Allah'a kulluk bizim boynumuzun borcu. Rabbil Alemin Celle Celaluhu Hazretleri bizleri halk etti. O'nu bileceğiz. Ve O'na ibadet kılacağız. Allah'a ibadet eden, Allah'a kulluk eden iki cihana sultan olur. Hak'tan dur olanlar iki cihanda rezil rüsva olur. İnsanlığın şerefi Hakka Hakkı bilmektir. Hakka ibadettir. Hakkı sevmektir. Hak rızasını gözlemektir. Ama kendin Allah'tan razı olmadan hak rızasını bekleme. Evvela haktan sen razı ol, sonra hakkın rızasını bekle. İbadetlerimiz karşılıklı değil, yövmeyici değiliz. Ne cennete tema, ne cehennemin yarından korkarak Allah'a ibadet edir. Allah'a kul olduğumuz için Allah'a ibadet ederiz. Bir kimse cennete tamam yahut nar korkusuyla Hakk'a ibadet etse aslında Allah'a ibadet etmiş olmaz. Nefsine ibadet etmiş olur. Şimdi Cenab-ı Hak ömürlere böyle kısa olarak yani yapsaydı, yani yalnız mücadele dünya hayatı olsaydı, insanlar yaşasaydı ve ölselerdi, sonra bir daha da ihya olmasalardı, haşırı ve olmasaydı. Gene Cenab-ı Hakk'a ne yapacaktık? İbadet kılacaktık. Yani cennet ve cehennem olmasa gene insanlık vaziyetimiz olarak mademki bizi 50 sene, 60 sene, 70 sene, 100 sene insan olarak kalketti, bunun bir şükrü vardı Allah'a. Bu da abdiyetle bunu, bu teşekkürü ifade edecektik kullukla.